Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Şrift-i Merkatov Güneşimi'nin katkıları Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Karan. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Destek için destekçimiz Ali Ak teşekkür ederiz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması vesilesiyle daha önceki programlarda değinmemize rağmen bugün tekrardan iklim adaletini toplumsal cinsiyet eşitliği yönünden tartışmak istedik. Takip eden dinleyicilerimiz bilirler. Daha önce iki programda LGBTİ mücadelesinden konuklarımız olmuştu ve onlarla toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği mücadelesi üzerine tartışmıştık. Bugün kendi aramızda tartışmaya devam edeceğiz. Konunun Öneminden şu şekilde bahsedebiliriz. Özellikle COP21 sürecinde de takip ettiğimiz kadarıyla orada da gördük. İklim değişikliğinin e, yarattığı etkilerden en çok kadınlar etkilenmesine rağmen karar alma süreçlerinde de e, hiçbir şekilde kadınlar dahil edilmiyor. E, özellikle COP21'de birebir gözümüze çarpan bir şey vardı ki e, gerek delegasyonlara baktığımızda e, gerek... Oradaki devlet başkanlarına baktığımızda çoğunlukla erkekler söz söylüyordu. Her üç delegeden biri kadındı sadece ve her on devlet başkanından bir tanesi kadındı ki ilk günde devlet başkanlarının fotoğrafı çekildiğinde sadece siyah takım elbiselerden oluşan. Bir fotoğraf vardı. Fakat iklim felaketlerine baktığımız zaman bu rakamın tam tersi olduğunu görüyoruz. Ya 2009 yılında e, açık radyoda Ömer Madra ve Semra Cerit Mazlum'un yaptıkları bir mülakat vardı. İklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet diye. Orada mesela Ömer Bey e, geçtiğimiz yıllarda yaşanan tsunami e, sırasında Endonezya ve Sri Lanka'da kadınların daha fazla e, öldüğü her, öle, her ölen dört kişiden üçünün kadın olduğunu ...ifade etmişti. Yani bu nedenlerden bir tanesinin de... ...kadınların yüzme bilmemesi... ...bu gibi alanlarda kendini koruyabilmeleri... ...yani daha doğrusu hayatta kalabilmelerini sağlayan... ...yetenekleri... ...bir şekilde ellerinden alınması yani olarak da gösteriyor. Denize gitmelerine izin verilmiyor çünkü. Evet. Evde kalacaksın... ...o zaman da yüzme falan öğrenemiyor. Bütün dört bir tarafı... ...ada devletlerinde bile yüzme öğrenememiş oluyorlar... ...bu şekilde evet. kadınlar mesela. Evet, kadınlar, ben evimdeki başka bir istatistiğe göre de kadınlar doğal afetlerden erkeklere göre 14 kat daha çok etkileniyorlar. Bunun nedenleri aynen dediğimiz gibi bir tanesi de yine çocuklarını korumak için geride kalmak veya geride bırakılmak. Örneğin bu özellikle göçte erkeklerin daha önceden yola çıkması, ben oraya vardığımda sizi alacağım diye kadınları ve çocukları geride bırakması ve çoğu zaman da geri dönmek için çok geç olduğu ...örnekler var karşımızda. Bir başka neden de iklim değişikliğinden kadınların etkilenmesinde... ...özellikle küresel güneyde... ...kadınların iş gücüne katılımının olmaması... ...ve ço çoğunlukla tarımsal faaliyetlerin kadınların üzerinde... ...bir bırakılması, bir yük olarak... ...ya da aile geçimini sağlamak için... ...tek çalışabilecekleri alanın tarım olması. tabii ki iklim değişikliği kaynaklı işte kuraklıklardan ya da... ...aşırı hava olaylarından... Tarım da etkileniyor. Doğrudan da kadının elde ettiği gelir kadının yaşam kaynağı geçim kaynağı etkileniyor. Zaten belki de bu yüzden çevre mücadelerine baktığımızda kadınlar hep ön saflarda Türkiye'de de bunu çok gördük. Yani benim aklımda çevre mücadelesi dediğimde kulağıma çalınan sesler hep kadın sesleri örneğin evet. Rabia Özcan'ı almak lazım. Devlet kimdir? Yani yeşil yola karşı projede. Yani hiç bizim o bir ses ya da... Kırmızılı Kadın. Gezi, Park Gezi Parkı'nda isimsiz bir sürü kadın. Evet. evet. Ya da Neşe Karahan. Artvin'e. Gene Artvin Artvin Artvin'deki Artvin'de, mücadelede. Cehattep'de. Evet. Ee, şeyde de Sinop. Gerze'de de <gülüyor> kesinlikle hatta küçük öğrenci kızlar başı çekiyordu. Aile anneannesiyle aynı evde birbiriyle konuşmadan oturma gibi komik ...absürt cezalar aldıydı filan mesela... ...saçmalıklar. Evet, e, kadınlar genelde... E, ...yine kendi yaşam alanlarını... ...korumak için aslında... E, ...bu ön saflarda bulunuyorlar... ...direnişlerde ve az değişimde... E, ...kadın mücadelesinin olduğu yerde oluyor... ...yerel ziyaretlerde de... ...gördüğümüz... E, ...kadınları ikna edildiğinde... E, mücadelelerin kazanıldığı... ...kadınların da katıldığı zaman... ...kazanılmayan bir mücadele olmadığı yönünde... Belki de bu zamana kadar e, mücadele vermenin verdiği deneyimle kadınların dahil olduğu çevre hareketlerinde başarısızlık hiç olmamış bir şey. Hatta bunun e, yine bir örneği de e, uzaktan bir örneği Honduras'tan e, özellikle oradaki baraj projelerine karşı kadın direnişler ve en e, liderlerinden bir tanesi Berta Caceres. Kaceres. Kaceres. Ah, çok yakın. Ah. Neyse e, kusura bakayım Berta Kaceres. E, geçtiğimiz e, iki gün önce e, toprağa verildi. Kendisi evinde e, devletin iddiasına göre hırsızlar tarafından ama yakınların iddiasına göre onun aktivistliği e, ve e, yerelde yaptığı bu mücadeleyi yaptı. E, istemeyenler tarafından. Evet akıllıları iş değil aslında. Çünkü yani devlet yeryüzünden tipik riyakarlıklarından birini yapıyor hükümet. Çünkü sayısız ölüm tehdidi almış zaten. Yani bunların kayıtları var devlette. Hatta polisten koruma talebi kendisinin de var. Bütün çevre hareketin mensup olduğu hareketin de şeyleri var. Yok hırsız girdi öldürdü falan diyorlar. Burada iki nokta daha ilave edeyim izin verirseniz bir tanesi e, mensup olduğu hareket e, yani çok kaybımız olağanüstü büyüktür. Çünkü kendisi muazzam bir savaşçıydı, iklim savaşçısıydı ve bu barajlara karşı mücadeleciydi ama hiç merak etmeyin. Ölmedi zaten bütün şeyini biz yaşatıyoruz diye yine kadınlardan gelen açıklamalar vardı ve çok önemli bir de ters yönden bu sefer bir şey. Bir başka kadın da maalesef Hillary Clinton da bu Honduras'ta yapılan darbenin seçilmiş hükümetin devril devrilmesine destek verdi. Clinton, yani bunun hala hesabı verilmiş değil, ee, büyük bir darbe oldu. Onun da sonuçları, az, yani, e, dünyada en çok o, çevre e, cinin öldürüldüğü yer haline geldi Honduras. Bu darbeden sonra, çünkü hükümetin bu barajlarla asker ordunun, daha doğrusu Honduras ordusunun Amerika'dan destekli, işte Clinton gibi, Hillary Clinton gibi destekleri de olan, e, mali bağları olan diyeyim, ...çok sayıda baraj kömür santrali bilmem ne yapıyorlar yani ormanları kesiyorlar... ...işte öyle bir bağlantı var... ...kadın deyince bunu da söylemek lazım evet. çünkü kadınlar aynı değil... Evet kesinlikle bu iki şey Honduras'ta en çok kadın pardon en çok çevre aktivistinin öldürülmesi konusunda... 2010, ...2014 yılları arasında 101 çevreci öldürülmüş... Ee, ve Hillary Clinton e, konusunda da Amerika seçim yarışına girersek e, konu çok daha ayrı bir yere gidecek. Ama gerçekten e, birçok feminist de e, sırf kadın olduğu için Hillary Clinton'a oy vermemiz gerekmiyor. E, Bernie Sanders e, bizim fikirlerimizi daha iyi temsil ediyor. Feminist aday Bernie Sanders'tır diye açıklama yaptı zaten. Daha yeni son tartışmayı şöyle bir kulak verdim. Democracy'in ağında gördüm azıcık... E ve ikisi şeyde fracking konusunda e, ta, kapışıyorlar. E, Hillary Clinton şey diyor ya tabii ben de karşıyım bu fracking yani çatlatma kaya çatlatma yöntemiyle yapılan ama e, bunun iyi olanı da var. Eğer maden şey çıkmıyorsa açığa zehir filan onu desteklemek lazım filan diye böyle kıvırıyor. Kıvrım kıvrım, kıvrım kıvırıyor. De, şey, Bernie Sanders'a da soruyorlar. Aynı soruyu. Benim cevabım daha kısa olacak. Hayır diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonlarda gösterilen en temel tartışma ise Trump'ın ellerinin ne kadar büyük ve küçük olduğuna dair. Evet. Yani böyle bel altına inmiş İğrenç bir diyalog ve konu karmaşası içerisinde insanlar da seçim muhabbetini yapıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yükselen faşizmi ayrıca açık gazetede tabii daha bol bol konuşmamız imkanı olacak. Şimdi iklim değil. Evet. <gülüyor> i̇klim. Evet. Ama orada da kesinlikle tamamen cinsiyetçi bir evet. dil üzerine dönüştürmüş durumdalar kampanyayı cumhuriyetçi adaylar yani e, sadece cinsiyetçilik de Amerika e, Birleşik Devletleri'nin faşizm de var be akıl sağlığıyla da alakalı IQ'yla da alakalı bir e, tamamen bir Konuşuruz şey var çalışma var belli değil o çünkü mahsus çok işine yarıyor faşizmin tarih boyunca örnekleri var şimdi bu konuda birkaç yazı okudum <gülüyor> ben... açtırmayın <ağzını> mazur diyorsun. <gülüyor> evet çok fena hiç gayet hesaplıymış hepsi akla yakın Zaten bu yani cinsiyetçilik faşizm el ele giden şeyler. Evet. Ee, mesela çok sık burada yine radyoda konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Özellikle e, bu toplumsal cinsiyet mücadelesinden gelen arkada konuklarımızla konuştuğumuz. E, bazen duyduğumuz bir şey de oluyor. Yani bu kadar çok kadın öldürülürken ya da biz işte LGBT'ler işe katılamıyorken, e, iş bulamıyorken, para kazanamıyorken, hayatta hiçbir şekilde dahil olamıyorken e, iklim değişikliği biraz bekleyebilir gibi. Oysa ki Ee, i̇klim değişikliği, çok iklim değişikliğiyle devrim e, mücadele etmek çok devrimci bir mücadele değil mi kendi içinde? Yani e, kadının da burada olmasına neden olan, yani karar verme mekanizmalarını, karar alma mekanizmalarını içine dahil etmeyen kadını sömüren sistemde, doğayı sömüren sistem değil aynı mi? şey. Evet, aynı şey. Ve biraz önce söylediğimiz gibi zaten kadınların e, bir araya gelmesiyle beraber çevre mücadelelerinde birçok şeyi duyabilir hale geliyoruz. O direnişle beraber aynı şekilde bunlar daha görünür hale geliyor. Evet yani şeyi düşününce bu Fiji adasına e, olup biteni düşününce yani şeyi sonradan gördüm ben işte bu Winston adlı tropik hortumun e, siklon nasıl çevireceğiz bilmiyorum kasırganın <gülüyor> e, yani yeryüzünden silinen bütün tam köyler var yani can kaybı olan olağanüstü yüksek olmasa da yani mali açıdan bakıldığı zaman e, Fiji ülkesinin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 10'u gitmiş bir fırtınada. Yani Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bir fırtınada böyle bir Bir fırtınada yüzde 10'u gitmiş. Yok olmuş yani ekonomik olarak da. E, ve bir yandan da işte mesela gene kadın meselesinden bahsedeceksek Zika. Ya yani Acayip bir durum var zika virüsünün infilak ettiği söyleniyor artık yani patlamalarla yayılıyor ve gene kadınlara şey diyorlar çocuk doğurmayın diyorlar harika yani. Evet ee, özellikle zika virüsüyle ilgili de yine iklim değişikliğinden kaynaklı olduğunu dinleyicilerimiz de hatırlarlar burada konuşmuştuk. Dediğiniz gibi e, Guardian'da bu konuyla ilgili bir makale vardı. Af Örgütü, Uluslararası Af Örgütü'nün Amnesty International'ını özellikle Latin Amerika'da görünüyor ve kadınların üreme veya ürememe, kendi cinsel yaşamları ve biyolojik bedenlerin bütünlüğü hakkındaki yine tüm kararları erkeklerin verdiği bir ortamda veya üremeyin veya kürtaj yaptırmakla ilgili sıkıntıları var zika virüsüne, ...kapılmış ya da zika virüsünden... ...etleyenceğini düşündüğünden kadınların... ...yani... ...iklim değişikliğine kaynaklı böyle bir virüste bile... ...kadınların yaşamını... ...bu kadar doğrudan... ...etki ediyor. Evet, yalnız iklim değişikliğiyle... ...de ilgili diyeyim sonradan öğrendik. Bir de işin içine... ...böcek öldürücüler de karıştı. <gülüyor> Zika'da... ...sivrisineklerin çoğalmasının e, sebeplerinden biri de e, diğer düşmanı olan böceklerin öldürülmesiymiş aslında. Kullanılan fazla şey. Zika e, doğrudan doğruya insan bedenini de e, bozu, bozan yani yiyecek içecekten buluşan şeyler. yani Tam bir cehennem yani. Anladım. Ee, evet yani işte bu şeyde e... Sonuçta bebek hamile kadınlarda ve bebeklerde olan bir virüstü diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, orada da kadınların e, doğum kontrol yöntemlerine erişimi, e, bunları ücretsiz sağlıklı bir şekilde erişebilmesi her ülkeden ülkeye değişiyor. E, her ülkede yaşayan kadınların aynı hakla, kadınlar aynı haklara sahip değiller maalesef. Ve şöyle bir durum da söz konusu yani Zika'dan başka bir konuya geçeceğim ama vaktimiz de var çok kısaca. Yani şu andaki Türkiye'nin içerisinde bulunan en büyük krizlerden bir tanesi Avrupa ile beraber aslında tüm dünyayla beraber Suriye'nin içinde bulunduğu insani kriz. Yani bundan dolaylı yoldan etkileniyor. Suriye'nin içinde bulunduğu insani krize de baktığımız zaman başlangıcında 2011'deki isyanın başlangıcından hemen öncesinde Ee, en büyük kuraklık var. En büyük kuraklık var. Aynı zamanda bu kuraklıktan ötürü ortaya çıkan iç göçü var. İnsan hakları ihlalleri var. Ve yönetimle alakalı problemler var. Bunlar bir araya geldiği zaman iklim değişikliği ile alakalı felaketlerin nasıl somutlaştığını en belirgin bir şekilde gösteren tarihsel olay olarak karşımıza çıktı. Ve şu anda da bunun Ee, örnekleri daha doğrusu bunun meyveleri Acı meyveleri bir şekilde Görülüyor ve yeniliyor ee, Yakın zamanda yapılan bir başka araştırmada işte Suriyeli göçmenler ve göçmen kadınları ile Alakalıydı Türk Tabipler Birliği'nin e, yaptığı Araştırmada e, sığınmacıların %54'ünün 18 yaşında olduğu Aktarılıyor ve geri kalan çoğunun da Kadın ve çocuk olduğu söyleniyor e, Raporda e, Kadınların yaşadığı birçok e, problemler bahsediliyor. Kamplarda bile çadır ziyaretleri, gebelerin tespiti ve izlenmeleri, doğum sonu loğusa ve yeni doğan bakımı, gerekli taramalar, bebek ve çocuk izlemeleri, aile planlaması hizmetleri yapılmamaktaymış. Kamp dışında ise bu hizmetler çok aksamaktaymış. Aynı zamanda e, Türkiye'den e, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Yaptığı evliliklerde aynı şekilde Suriyeli kadınlarla beraber yaptığı evliliklerden bahsediliyor, çok eşlilikten bahsediliyor. Bunun gibi durumlarda işte bu iklim değişikliğiyle başlayan ve diğer insan hakları ile ihlalleriyle beraber büyüyen ve savaş halinde de aynı şekilde evlilen sürecin şu andaki kadınlar üzerindeki somut durumları olarak da gözlemlenebilir. Türk Tabipler Birliği'nin raporunda. Evet, bitirirken de belki şeyi de eklemek lazım. Ee, New York'ta bu fracking denen olaya karşı büyük bir gene kendilerini gözaltına aldıran elliden fazla insan var. Aralarında birçok kadın da olduğu görülüyor. Harika fotoğraflar da var. Ve yani bu bu işin yolu yok. Fosil yakıtları yerin dibinde bıraktıracağız size diyorlar. Bill McKibben'ın da aralarında bulunduğu elliden fazla kişi gözaltına alındı ama birkaç yıl daha tutarsak fosil yakıt endüstrisini böyle durdurursak ki durmuş gene yani. Bir yapıma durdurulmuş bir altyapı şeyinin inşa edilmez diyorlar. Ve hareketlerin gene aralarında kadınların önde gittiği harika bir fotoğrafla beraber şeyle de benim son, son söyleyeceğim bu. Toksit bu. Monsanto'nun Herbisi dedikleri ot öldürücü, ayırık otunu öldürücü şeyi Avrupa Birliği'ne dayattı arkadan dolanıp 15 yıl uzatma kararı alıyordu tam Avrupa Birliği. Halbuki kanser, kanseriyen ve birçok hastalığa yol açtığı bilinen bu şeyin ot öldürücünün 15 yılda kullanılmasına izin çıkarırken. Müthiş bir kampanya yaptılar, avaz Azor'dan da yürütüldü, 180 binden fazla, 184 bin imzalı ve Avrupa Birliği dursun şimdi bir daha bak bakalım filan demeye başladı Avrupa Komisyonu. Yani orada da güzel fotoğrafta kadınları görüyoruz başında şey böyle o özel tulumlar giymişler filan <gülüyor> bu iş böyle yürümez diyorlar. Hem birçok doğa mü çevre mücadelesinde kadınları en önde görüyoruz. İklim değişikliği mücadelesi, evet hep söylediğimiz gibi kadın mücadelesinden, feminist mücadeleden ayrı tutulamaz bir mücadele. Aynı şeyi devirmeye çalışıyoruz aslında hep, hepimiz. O yüzden bugün tekrar kadın dinleyicilerimize mücadelelerinde kolaylıklar diyelim ve de programı kapatalım. Görüşmek çok üzere. Canım. Görüşmek üzere.